قلت لا يرجى خيضه ولا يؤمن شر سيدي الله في موقع دوا ابن أحمد بن حمد الترمزي عن حبيب زليلة أفخر موجودات محمد مصطفى راو سيد السادات محمد مصطفى راو صلوات حبيب محمد مصطفى راو Cenab-ı Peygamber Efendimiz bu adi ki sizin hayırlılarınız ve şerlileriniz kimlerdir, onları size haber vereyim. Hayrutum, sizin hayırlınız. Ben yürücü hayırlı, kendisinden hayır umulan, iyi delinen insanlardır. Şerrükün, sizin Men la yurja hayruhu Kendisinden bir hayır umulmayan Burada adamın hayır gelmez Hiç söyleme buna bir şey Ve <gülüyor> bir şey Hayır olmaz olmaz ondan. Bununla beraber <gülüyor> Şerrinden de emin olmaz. Bu fenalık yapar adam. Demek hayırlı olan insanlar Kendisine hayır ümidi olan Ve şerrinden emin olan insanlar Aksi olarak yani şerli insanlar kendisinden hayır umulmadığı gibi aynı zamanda şerlerinden de emin olunmayan insanlar oluyor. Allah bizleri kendilerinden hayır emin olunan insanlardan etsin, şerlerinden de emin olunanlar meselesini okuyordum. Tuhat Mekke'nin muhabbet vasitini çok güzel anlatıyor. İnsan mesela hayırlı umulan insan, kendisi etrafındaki insanlara ikram-ı işlemde bulunan insan. Sıkılırsan başına sıkıldırsa bir şey istersen zedetmiyor, veriyor. Kendisi de zedetliyor, buna lazım hayır diyor, buna hayır da gönderiyor. İstemeden de gönderiyor. İstersen de geri çevirmiyor. Elinden geliyor. Hayır umuluyor kendisinden. Kimseye de bir fenalık yaptığı yok. Bundan bir zarar da gelmez diye herkes emin. Bu haç yolculuğumuzda bu böyle olur. Haç'e giderken herkes, herkese hayırlı dokanmalı. Herkesin herkese hayrı dokanmalı. Elinden geldiği kadar. Herkeste de şerini Eksik etmeli. Darıltmamalı yani kimseyi darıltmamalı, incitmemeli. Kimsenin üstünde de yük olmamalı. Adamı da bıktımamalı. Hazarlı insanlar. Onun için Allah'ın Teala'nın sevgisi kulların içerisine yerleşirse bu sevgi insanların içerisine yerleşirse o zaman tabiatıyla insan kendiliğinden olur insan. Ve sevginin dolayısıyla kimseyi incitmez. Kimseyi daraltmaz, kimseye kötülük yapmaz. Elinden geldiği her ayda da yapmaya çalışıyor. Bu muhabbet-i icabı. Muhabbet-i neden doğuyor? allah Teala'nın ikramı, üç şeyden de bizim en basit göreceğimiz şey, Allah-u Teala'nın ikramı ihsanını görüyoruz. Bütün mahlukatına, dinlisine, dinsizine, hayvanına, mahlukatına, hepsine ikramı bul. Herkesin nefesini veriyor. Bu dinsiz, bu imansız bana inanmıyor diye vehmemezlik etmiyor. Ona da veriyor. Efendim. İbadet. Neden? Ona da veriyor. Herkese veriyor. Ha. İnsan bu ikramın karşısında, bu insan karşısında tabii düşünüyor. Bana olan ikram ihsanı yalnız yemek içmek değil Yemek içmek, her hay hayvanın şişesi, adeti. Bulduğunu yedik. Asıl <gülüyor> insanlık Kendisine verilen nimetleri düşünüp de, bu nimeti verenini, bu nimeti verenini demek. En basit, birimiz, birimiz, hepsimizin hali, birbirine. birimiz, birimize ikram ettiği vakitte, o ikram da eğer şöyle tatlıdır, iyice bir şeyse, sevmek mümkün mü? Mesela size güzel bir araba hediyesi beyefendi, sevmez misiniz? Güzel bir de ev hediyesi size, sevmez misiniz? hem ev verdi hem bir de araba verdi e bir de aylık varlarsa uuu uçur size nimet fakat bu nimetler dünyaya ait nimetler bu dünyaya ait olan nimetlerden dolayı o adamı seviyoruz o adamın bize verdiği nedir ki yani nedir ki e ne bize verdiğinin yanında sıfır bile olmaz yani şu gözümüze baktık ne nimettir bu göz düşünsek bir kere kulaklarımıza baktık bir düşünsek ki, bu gövdeyi, bu cesedi, bu cesedin içerisindeki bütün makineleri veren kudret-i sahip olan Allah Celle ve Alâ, bunu bize bedava vermiş. Öteki verirken bizden bir şey bekler, fakat Allah bizden bir şey bekler diyor, bedavadan veriyor bunları, medcanen veriyor. E bu vericiye karşı, allah Teala'nın bu ikramına, ikramına karşı kulun bir teşekkür hakkı yok mu ya? Bir teşekkür ederim mi hakkına? Bu işte itaattır. Çünkü sevme mutlaka itaatlı olur. Ben Allah'ı seviyorum, haşa, yalan. Allah'ı Allah'a itaat eder. İtaat etmeden sevgi davasında bulunmak yalancılıktır. Oradan buraya doğru yalan. onu. Allah'a seviyor musun? Sen neden sevmeyeceğim canım bak, bana neler veriyor. E, öyleyse niçin itaat etmiyorsun Allah? A? Namazını kılmıyorsun? O yüzden tutmuyorsun? Emirleri neden yapmıyorsun? Yasaklardan neden kaçmıyorsun? Ha, yasaklardan kaçmak o kadar mühim ki, yasaklardan yani günahlardan kaçmak o kadar mühim ki, birçok velilerin sözleriyle beraber, Efendimiz sözleri var. Terk-ü zerretin, terk-ü zerre, zerre ufak bir şey yani, şu güneşin altında gördüğünüz ufak tefek zerreler vardır ya. O kadar ufak bir şey yani. Ufak bir zerre kadar günahı terk etmek, Hayrım min ibadetiz sekaleyn demişler. Hayrım min ibadetiz sekaleyn. Yer, gök ehli bir sürü mahluk var ya. Onların ibadetinden daha hayırlıdır. Allah-u Teala'ya yapılan günahı terk etmektir. Günahı bu. E sen faizi ye, içkiyi iç, bilmem neyi de yap. Ondan sonra ben Allah'ım seviyorum de. Olur mu bu böyle şey? Boş dağılma. Onun için hayır olan insan, Allah'a mutlu olan insan. Allah'a mutlüyü olmayan insandan hayır beklenmez. Allah, buna iyi dikkat edin, Allah'a mutlüyü olmayan insandan hayır beklenmez. Bütün hayırlar Allah'a itaatın altındadır. <gülüyor> Şurada bir lafa vardı değil mi kaldırmışlar? Allah'a mutlüyü olan buna itaat, itaat eder. Onun için dersin başı şuna geliyor. El <gülüyor> fubbü Benle bu Uzun Filla. İslamiyet şu iki şeyden ibaret. İslamiyet şu iki şeyden ibaret. Yer, gök ahlı ibadet yapsan dahi, yer, gök ahlının mahkumatın ibadetini yapsan dahi, Eğer sende hubbü Filla, bu Uzun Filla yoksa hiç kıymet yok. Buna. Fillah, bu Uzun Filla, Uzun Filla, Uzun Filla. Cenab-ı Ekmilü sallallahu aleyhi ve sellem zamanı se adetlerinde zana dersem ibtidar da Hazretleri olası gerekli. Sararmış, solmuş da vallahi. cenab peygamber sormuş, neden böyle sararıp solmuş, ne oldu, asla mısın? Hayır yarısı, hasta değilim. E ee, neden böyle? Demiş, düşünüyorum ki sen peygambersin. Cennete gireceksin tabii, en kim bilir nasıl yüksek bir makamda oturacaksın, bulunacaksın. Biz demiş, cennete gireceğimiz şüpheli ama, belki bir girecekleri. Kim bilir biz de ne kadar, nasıl bir yere düşeceğiz ki seninle görüşmek mümkün olmaz. Ne olur benim halim? Seni görmeyince doyanamıyorum ben demiş. Bu dayanadığımdan dolayı, bunu düşünüyorum ki, hani bu dünya muvakat bir alem, ama yarın ahirete gittiği nokta, o ebediyet halimde, ben seni göremezsem benim halim ne olur diye, böyle bu üzüntü onu sararmış, soğumuş. Bu çok hadisler var bu usta, Süneyn Peygamber'i buymuşlar. E <gülüyor> Elmer'u ma'amen yuhib. Elmer'u ma'amen yuhib. Kim? İni seviyoruz hemen, hatta! Muhabbet edince, sen onunla beraber. Öylese hukbun fillah, Allah yolundaki sevdiğin adamla haşkın olacaksın. Allah'ın buğz ettiğini bu selersen, onunla haşkın olacaksın. Allah'ın buğz kimlerdir? Kafirler, dinsizler, imansızlar, münafıklar, yalancılar, zalimler, şunlar bunlar. Şeddatlar, Efimü'leri, namuzlar, emsali. ki Bunlar, herkesin bir kimseleri. Şimdi onları sevenler, onlarla haşlanacak. Peygamberleri, velilerini, dinler binler kimseleri onlarla beraber haşlanacak. Şimdi bu iş bunun başında. Bugün bak insanların bir haline. Bugün namaz kılıyor, oruç tutuyor, haccı gitmiş, hacı olmuş, Şeyh olmuş. Herkes hürmet eder, elini öper. İsterse bazen ayağını dörtmek ister. Fakat Allah'ın sevmediğini seviyor. Allah'ın sevmediğiniz, seven insanda la hurja hayru. Bundan hayru ummak. Bundan hayru ummak adestir. Yani şimdi bu hayır umacağın adımı kimden, kimden hayru umalım yahu? Bu dinsiz adam ama iyi adam ya. O da iyi adam bu. Ama dinsiz. Dinsizden hayır olur mu ya? Dinsizden hayır olur mu? Hayır olur mu dinsizden? Dinsizin şerrinden de emin olur mu? Bu tecrübeler bize göstermiştir ki, sabitler, kitaplar, dinsizler daima dinlilerin tepesindedirler. Dinlileri istemezler yani. Onun en başta olan Yahud, Yahud kavmi, KG'leri kendilerini yaşasın, kendinden gayrı olan bütün milletler ezilsin. Onları... Ekmek vermek bile istemez yani. Yıllık, ekmek verim de istemez Yahud. Un. Niçin? Dinsizliğinin icabıdır. Onun için, ne Yahud? Onun için Fakir'de her gün okuruz ya Ve gayr-el mağdûbi aleyhim vel ad-zalim diye arab olunan Yahud'tur. Evet, Yahud gibi insanlar kıyamet kadar çok. Yahud gibi insanlar kıyamet kadar. Hatta hatta Yahud'dan Yahuddan daha fena çünkü Yahudinin Yahudi olduğunu bilir herkes. O Yahuddan sakınır. Bundan bana zarar gelir diyor. Golka sakınız. Hristiyan da olsun, hangi olsun, dinsizdir saklıyor. Fakat öteki bilmiyorsun ki Yahudi olduk. Yahudi de değil yani. Yahudi değil. Ama bundan beter. Onun münafık yapacak diyorlar. Işte. İmanı diliyle diyor, ben de Müslümanım diyor. Ama içi demiyor. İçinde yok Müslümanlı. E işte öyleyse, hukbün bu uzun fillah esas. Bu iki şey Müslümanlık esas. Buna iyi dikkat et ve bunu herkese öğret. Herkese söyle. Müslümanın vazifesi dindarlığı sevmek, dindarı sevmek, dinsizi sevmemek. Eğer dinsizi seviyorsan, demek yaptığın amellerin hepsi boşa şekilde. Allah kusurlarımızı affetti. Bunu öğrenmek de zor, öğretmek de zor. Çünkü insanlar menfaat perez. Ha bak, bugün o muhabbet dersini okurken, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri iç, bu kenar muhabbet, iç kısımda yenilikten bahsediyor, yenilikten bahsediyor. Bu kadar bu kadar üzüldüm ki, çünkü bu devrin insanıyız, daha küçüklükten başlarken beslenmekle yaşamıyoruz, beslenelim diye. beslemek ismi her gün, radyolarda filan her yerde herkesin dinlediği beslenmek. Şu kadar kuvvet lazım, bu kadar enerji lazım, bu kadar şey lazım, şunu da yiyin, bunu da yiyin, beslenin daima. Yine her biri yanında bir kere yemek kafi insan. Bugün bir kere yemek yiyenimiz var mı acaba hiç? İki yemek istat sürüyor. İki kere yemek istat sürüyor. Hazret Ömer'in kaç lokma yediniz? Düşünsünüz. Yedi lokma yirmiş bilmde. şimdi Hazret Oğlu, Hazret Ömer'in yedi lok yemek yedi lokman var. Bunu muhabbet etmesin, tembih diye bir kitap vardır, hoşuma gider benim, çok güzel, güzel şeyler vardır içerisinde. Burada, büyüklerin sevgilerine bahsediyor işte, bu Bekir Sıddık diyor ki, ben üç şeyi çok severim diyor. Benim sevdiğim üç şey var, çok severim diyor. Birisi, Resulullah'ın yüzüne bakmak diyor. İkincisi, Resulullah'a bütün varlığımı fedaat etmek diyor. Bütün varlığım onun, onun şişesine feda olsun, verir, infak verir. Üçüncüsü kızımın da onun tahtanikahında bulmasıdır. Bu üç şey benim için en sevgili bir şey diyor, Ebu Bekir Sıdık. <gülüyor> Hazreti Ömer de okul, ben de üç şeyi çok severim diyor. Sen doğru, güzel, senin, senin sevgilerin çok güzel ama ben de üç şeyi severim. Bizi emri mağruf. Yap bakalım şunu, niçin namaza gelmedin, niçin orucu tutmadın? Pat, kamçı yerlektirirmiş. Hatta kasapların önünde Her gün et alanı dırdıvermiş. Dün azıydın ya bugün ne oluyor? Nefsine hakim ol. Başkası az mı bir günde? Birincisi emir i severim demiş. Herkese imanı, İslam'ı öğretmek, anlatmak. Çünkü anlatmadan olmaz. İkimizi demiş. Neh yani mülker. Fenalıklardan da men etmen çalışılması fenalıklardan herkese menetmeye çalışıyor. Onu sever. İçini severiz. Es, eski elbise. Yüzdük esbestten hoşlanırım demiş. Çünkü halife-i müminin, afedin kusura, halife-i müminin, reis-i günü reis, -i -i, reis -i -i. çıkıyor, üzerindeki lotosunda bir sürü yerine yüzdük. Yine iplik diye zaman bir kişi kendilerle böyle şey yapıyor? Durmuşlar birbirine. Halife-i meminim bu. Allah'a affeylesin kısırlarınızı. <gülüyor> Hazreti Ali Femm ki şimdi oradakilisilerin önüne? Bundan beraber işte lokmayı da yedi yermiş. Yedi lokma ekmek yetermiş lan. Güzel kahveyle de vermiş. Bir rıpır diyor. Ekmek insana kafidir diyor. Bir insan dinsiz olsa... Gönçü dininden yanın, mürted diyorlar, onu hemen öldürmüyorlar, yakalıyorlar, hapse atıyorlar, günde bir dilim ekmek veriyorlar. Bir dilim ekmek, ölme! Yalnız aklın başına gelsin, tövbe et, kurtul. Tövbe etmesen üç gün sonra öldürecekler. Öldükleri güven bir dilim ekmek oluyormuş. Yani itiyorlarmış onun nefakatına. Allah! Yemek, yemek, kalbi kasavete veriyor. Allah'ın cikrinden insanı men ediyoruz. En büyük felaket bu. Yemeklere düşüyoruz, yağlı yemekler, güzel yemekler, hazmı ağır geliyor, hadi uykuya veriyor bizi. Derken zikrullah'tan kalıyoruz, namaz vakti ezan okunuyor, kalkamıyoruz. Sabahleyin ezan okunuyor, kumul değmiyoruz güne, camiye gitmeye de güçle kalıyoruz bize. Şeytan da aldatıyor, derken hem cemaatten kalıyoruz, hem zikrullah'tan kalıyoruz. Kur'an okumasını niçin bilemiyoruz, niçin Kur'an okuyamıyoruz? ve bir topluluk. İlimli topluluk. Kur'an'dan güzel bir şey var mı? Hiçbir Fransız Fransızca hala öğrenebiliyoruz. İngilizceyi pekala hala öğrenebiliyoruz. Aman ne hala öğrenebiliyoruz. Yedide bilenler var. kitabımız var. Kur'an'ın için okuyamayalım. Bizim günde bir saat ayıramayıp da Kur'anımızla meşgul olamayalım. Hep bütün saatlerimiz dünyaya mı? Hayır bu işte. Hayrı um. E Allah'a yaramadıktan sonra insanların hayrı ne olacak ana? Yani. İle Allah'a yara bir kul olmadıktan sonra ne, ne ümid olur ondan, ne beklenir ondan yani? Halbuki bugün bak, bu topluğun neticesidir ki biz Allah'ın düşmanlarını seviyoruz. Allah diyor ki, gavulları dost edemeyen diyen de yani Allah değil mi? Değil mi yani? وَرَاتِتُ الْكَافِرِنَ evliya, اَوْلِيَٰ اَوْلِيَٰ dost اَوْلِيَٰ Allah gavurları dost edemeyin dediği halde biz gavurları dost edemiyor musunuz? Gavur kimi yahu? Dinsiz işte yani Allah tanımayan, peygamber tanımayan, kitap tanımayan insana gavur derler. Kim olursa olsun, sevame işte dursun, sevame işte dursun. Ahmetlikte ve ahmetlikte iş yok o, inançlıyız. İnanmıyorsa dinsizdir o. Bu destekleyen o da nasıl misal olur, onu bilemez. Onun için, Hayr okun, Çok güzel bir dert. Meni umuracağı hayruhu, hayru umulan insan, hayru hizmet eden insan. Para vermekle iş olmuyor. Bugün birçok insanlar çok para verirler, çok zekat verirler. Çok hayırlı insanlara, insanlara kısırılırlar. Çok güzel ama azal hayır, Allah'ın sevdiği bir kul olmak, Allah'ın sevdiği, Allah sevdiği kulu Allah'ın sevdiği kulu sermedikçe dünya paralarını sende olsan, islaftan ibaret, boş. hiç yok. Allah'ın sevdiği insan, yerin ye kulu olamıyorsun, Allah'ın sevdiğini de sevemiyorsun, ne yaparsın ya? izin ediyorlar. Yerin göğün ibadetini yapsan boş. yerdeki gök ibadetini yapsan boş. Neden? Allah sevmi yok. <gülüyor> ama bunu anlatmak kadar da zor şey yok. <gülüyor> Giten derste de söylemiştim ben. Allah'ın çok sevgili kulları var yer ama. Çok daha sevgili iyi kulları var yani. Hepsi hep bizim gibi olsa kıyamet çoktan kapar. Beş sene evvel Kabe'de tanıştık, küvetli bir alim, biz zengin ile bugün bize dediler ki bu küvetli 20 milyon zekat veriyor dediler. Adama şöyle bir baktım ben. E Tabii biz duymadık öyle kulağımızı böyle 20 milyon zekat veren insana. Bu geçen haftada bizim memleketimize gelmiş. Türkkarlarımızın, tabikatalarımızın mağazalarını görmüş gelmiş. Onlara tavsiyesi de şöyle olmuş. Ben zenginim. Fakat hiç faiz almam demiş, hiç faizle de işim yoktur. Kardeşlerimden birisi sıkıştı, 33 milyon dolar Karzı Hasan verdi buna demiş. Karzı Hasan, 600-700 milyon para Çok para orası bu zaman, bu 700 yanında hiç kalıyor, anlaşılır Hiç 10 para da Biz birisinden birisi sıkıştık zorlansak da, ya. bir ev alıyorum, bana bir yetmediyse, işte bana bir 50 bin, 100 Gevezi'nin der altından faizin sorar. Ben sana veremem veremememezsin, bana yüz on bin verirken tıra. Yalnız şu şartla, bu şartla diye, ha bunlar haram şeyler. Ama daha güzel insanlar da çöktüysen bir efendi geldi. Böyle bir işe girmiş, sekizem bin lira vermiş, bir el alacakmış, e, verememiş adam. Veremeyin de e, çoktan beri benim paraya kullanıyorsun ya. Onun mukavimde bana demiş, işte şu gün 130 bin lira verdik. Bu da razı olmuş, 130 bin lira verdik. Verim demiş, fakat sinmemiş, akşam yatmış, korkulu rüyalar görmüş. Sabahleyin gelmiş, soruyor bizi, ya ben böyle bir şey yaptım ya, hoşuma da gitmedi, ne dersin hoş efendi? Borda yani da refah ettiler. Allah affetsin, kusurlarımdır. Vazgeçti sana bundan. benim kendi sermayemim ve benim de güzelim, kusurlarımdır. Onun için Allah... Hep hayırlı, hayır umulan ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırsanız, hayırlı kullanmanızdır. Hayırlı umulan insan, Allah'a, Allah'ı seven ve Allah'ın emrine muti olan insan. Allah'ın emrine muti olan ve Allah'ın emrine inkıyar eden insan, hayırlı insan olsun. Ama bak, Ford fabrikası diyorlar ya, Amerika'daki şimdi bu, bu adam da çok büyük hayırlar yapıyormuş. E ya mı gör ya ne kadar hayır yaptıysan. Onun için bizim müddel meşedlerden birisi der ki yavur ibadet et seni gider hayır yapsa faydası yok. Der ki müslüman da günah işlerse ondan daha onunla da, buna da zararı yok. Der. Bu da batıl niyet. Batıl niyet. Bu, bu mesele bakarsanız sen de batıl yolda beladırlık etmiş olursun. Onun için bizim ayet net ne güzeldir. Hayır ne şehrinde hat şerrinden Allah mustağfurun cümlemizi. Bizim <gülüyor> Akaet kitaplarını çok okumak lazım. İslam akideyelerinde çok kaygınlıklarımız var. Diğer batıl mezheplere. Onun için dikkatli olmak lazım. Şu halde, Ela uhbir hüküm be hayr hüküm. peygamber size hayırlımızı haber veremiyor. mi diyor. Kim hayırlımız? Allah'a mutlu olan. Allah'a mutlu olan bizim hayırlımızdır. Mesela, Veysel Karani Hazretleri. En hayırlı bir insan. Bak bugün memleketimizde geldi mi? bunun giydiği hırkayı ziyaret ediyoruz. Peygamber ona vermiş hırkayı. Ondan da bize miras gelmiş, ricabınıza burada saklı duruyor. Biz ziyaret ediyoruz. E canım, Beyler Karanin bir şey yok. Bir şey yok, ne evi var, ne varkı var, ne dükkanı var, ne erazisi var, bir şey yok. Ama Allah'a var. Gönlünü Allah'ına vermiş. Gönlünün Allah'ına vermiş. İşi Allah'la! İşi Allah'ıyla! Bu çıplaklığıyla beraber Allah'tan ayrılmıyoruz. Dere kadar. Ana sözüne musih! Anası, anasına musih! Müslüman öyle olur. Hayırlı insan. Evveli anasına itaat edecek, babasına itaat edecek. Çünkü onlar besledi, yetiştirdi ya seni. Yani ilk vazife onlara itaat. Allah'a itaat, ana babaya itaat. Ana baba itaat, itaat Allah'a itaat. Birbirine bağlı o. Resulullah, dünyaya gelmiş, Medeni Münevvere'ye de gelmiş, duyurmuş Bu da Yemen'in bir yerinde çobanlık yapıyor. Anasına demiş ki, gidelim bak ahire zaman peygamberi gelmiş, anne. Gidelim onu bir ziyare, göreyim. Dışarıdan kayıpla iman etmişler ama, kayben ben bu peygambere inandım, iman etsin demiş ama gördüğü yok. Gidelim bir göreyim demiş, oğlum demiş, bak evliyse gör. Ama beklemedim. gör gel. Gitmiş kalkıyoruz, elde yok. Hemen demiş, müsaade bu kadar. Önemli. Fazla bir ekleyemem. Allah affettim. Bu itaatleri sevgili bak, ne büyük devletlerine hayır onlarda. Hayır Allah'a itaat Çok kısa Allah'a itaat etmeyen hayır yok. Bunu bilmek lazım Müslümanların. Biz de, de öyle, hepimiz öyleyiz. Yani. Allah'a itaat ettiğimiz müddetçe her şey bize itaat eder. Her şey bize itaat eder. Neden? İtaat etse Allah'tır yani. Sen Allah'a itaat et, her şey sana itaat eder. Uyar. Bu evliyalardaki keramet dediğin şey ne oluyor senin? Evliyalık, evliyalardaki keramet dediğin şey ne oluyor? O Allah'a memnun de. Allah da onun istediklerini veriyorlar. İşte keramet ondan da oluyor. Allah'a mutluy. Allah'tan istiyor. Ya Rabbi, bir yağmur ver diyor. E, açık hava. Allah şaşar yağmur yağdırıyor. Bunu mahkum ettim. Herşeye ona itaat edin! Allah hepimizi Allah'ı seren, Allah'a itaat eden... ...bahçe kullarının cümlesine ilhak edin inşallah! Elâ <gülüyor> ukbirüküm! Yine size haber vereyim mi? Bir khiyâ bi bi-u-merâiküm! Ve şirâlin! Sizin amirlerinizin hayırlısını ve de... ...size haber vereyim mi? Bak ne güzel! Sizin başınızdaki bulunan amirlerin iyisini veya kudüsünü... ...size haber vereyim! Ona göre hareket edin! Diyarın amirlerinizin hayırları elledi ne? Bunu Siz onları seversiniz. Siz onları sever. Siz mümeralarınızın hayırlı o insanlardır ki siz onları seversiniz. Ve bunu ne? onlar da sizi severler. Onlar sizi sever. Siz de onları seversiniz. Ne iyi idareciler ya Allah! Ömürlerini uzun etsin. Rahat diyoruz sahillerinde. Sahillerinde rahat diyoruz. İdare güzel, her şey yerinde, güzel. Seviliyorlar yani. İyi insanlar, Allah'ın mutlu insanlar. Biz de onları seviyoruz, onlar da o zaman bizi seviyorlar. Vettet un elemin deriz, Yarabbi bunlara sen... ...hayırlı ömürlerle işlerini asan et, işte devletlerinde de hayırlı şeylerle şunu ver, bunu ver biz onlara duacı oluruz. Biz bunları dua ederken millet evet, önerilir onlar da bize dua eder. Ya Rabbi milletimize sen selamet Milletimizin içine asan et. Milletimize rafah ver. Şunu ver, bunu ver. Bunlar da öyle dua ederler. Bunlar demek ümeraların hayırlıları. Şimdi bir de şerlerini benziyor. Müşrarü ümera iküm sizin amirlerinizin şerleri de ellezin siz um. onlara Sermetsiniz onlar, Çünkü eza ediyorlar. Ve yuvgudun isim, onlar biz onlara lanet edersiniz. Allah tekrarlarını ödülüyor, def olsa gitse de kursuz tak dersiniz. Ve anunun ekim, onlar Resulü'nü lanet ederler. Değilmezler biz onları beğenmeyiz, onlar da beğenmezler. Ha, bu şirarı Ömer'e <gülüyor> Allah özünüzü affetsin ya. Bu yine benimki dediğim dersin bir şey şekli şey, baktinerdi. Farklerin hayırlısı, bu da yüksekle bakan hayırlısı. Yine hep Allah'a itaat eder. Hep Allah'a Allah itaat ederlerse, millet de onlara itaat eder, millet de itaat eder, millet de onları sever, millet de onları sever. Onlar da birisi sever. اَلَا اُخْبِيرُكُمْ بِخَيْرِ النَّعْمُ Yukarıda dedi ki, hayrukum şerrukum. Hayırlı nitelinizdi değil mi? Burasıdır gün. Naatın hayırlısı, naatın şerlisi. Kimiz bizler yani? Yağdıvesine bilmiş, düşman ölüyor, düşman ölüyor gitmek için. Huzurlar da burada. Er alaka demeyin ya atı yok, deveti yok, iyi Ama hatta yaçıyor ülmet, ölünceye göre buralar. Üç gün beş gün gidiyor hani, dö, dö, bu mahlere bak. Değil. Ölünceye kadar hat yerlerinden ayrılmıyoruz. Mücadele mücadele mücadele mücadele, tam. İşte bu hayruna, hayruna düşmanlarıyla ölünceye kadar mücadele edemez insan. en büyüğü, düşmanın en büyüğü ruh değil. İşte Amerika değil, düşmanın en büyüğü içimizde, içimizde. Ya, bu şeytanı görüyor musun sen, bu nefsi? Bu nefis kaç tane Rus adet eder, kaç tane Amerika'yı eder? Hiçbir Amerika gelip bizi camiye girmeyin diyen var mı? Ne Rus der, ne Amerikalı der. Ama bizi camiye sokan bir nefis var. <gülüyor> Gitme diyor, oruç tutma diyor, namaz kılma diyor. Kim bu içerideki bu şeytan işte. Bu nefis, en büyük düşman o. Onu yemek, öyle Rus'u yemekle, Amerika yemeğe benzemez. Onu yemek, nefsiyle mücahedeyle olacak. Nefsinle mücahede edeceksin. Yani. kılıncı elini alacağız. Kılınç de, Allah'ın zikri! Kılınç, Allah'ın zikri! Allah'ın zikri elinde olmazsa dış onla mücahede edemezsin! Vurursun seni, devir başlar bu saat! Yani Allah'ın zikri, zikrin başı namaz! Namazsız zikir olmaz! Namaz bütün zikirleri cami! Bak Allahu Ekber de bağlıyoruz elimizi! Değil mi? Bizi Allah? zikre, de mi? Allahu Ekber! Bağlıyoruz elimizi! Arkadaşlar, Subhani Kürküzü elemanı okuyoruz, Kur'an Kur ayetleri, diğer ayetleri de okuyoruz. Yüke gidiyoruz. Allah'a ekber diyerekten kalkıyoruz. Semihallahu limen hamd edildi. Tecrübelerde öyle. 240 tane tekbir var bir namazda. 200, şu kadar kusur. Hep tekbir ediyoruz bir namazın içerisinde. Ee, Zikrullah en büyük. Namaz onun içerisinde. Kur'an onun içerisinde. Salavatlar onun içerisinde. Tesbihler onun içerisinde. Subhane Rabbil Azim diyerek. Ben güzel. Subhane Rabbil Ala diyerek. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Duasını öğrentek ne kadar güzel. Rüküye gidiyor. Allahümme leke reka'tu, ve leke haşa'tu, ve bike amentu, ve leke eslemtu, ve aleyke tevekteltu, ente rabbi haşa'a sem'i, ve basari, ve azmi, ve muhki. Diyor böyle, güzel bir dua. Sumiallahu limen Hamde, mil sema'vat ve mil erav. Ma mainu ma. İbised salat lanet. Ve diyor varıyor. Allah'ın like secde eder. Ebuki amantuz. Ve liki eslemtes. Secde ve sanara. Secde eder. Benim tek yüzüm sana bu toprağa yeterim. Biz yettim. Böyle bir Allah ki. Bak, buradan gözler çıkardı bana. Buradan kulaklar verdi bana. Hem gösteriyor hem görüyor. Ben bunun için tecrücüsü bu Allah'ıma. Muhnimetler olmasaydı, kör olaydım, soyuk olaydım, ne oldu benim halim? Bak dünyayı gösteriyor, bunlardan birçok ibretlere sah sahip oluyoruz, malik olduğu bir şeyler öğreniyoruz Hep bu gözlerin sahi. Tecrücüsü, halakahu ve tav varahu ve şeke tem'ahu ve zarahu. Fetebârekallahu ahsinul halibin. Allahümme secedeleke sevabî ve hayâli, ve âmine veke fuâdî, içimde inandı, diyor. Ebu'u leke bi nimetike aleyye, bütün nimetlerine itiraf ederim ya Rabbi, çok nimet verdim bana. Hesabı yok nimetlerine verdiğim nimetlerine. Ve Ebu bi diyor buna karşı yaptığım hatalarını, kusurlarını da, isyanların da, hücudu yok yani. Bunda itiraf ederim, acizim yani, nefesim. Ve hâdâ mâhâ cenîn tuâlâ nâsî fâhullî, fînnîhûlâ yavgûl zûnû ve illâhântediyelikâ. O namazda ne dualar var yani, Allah hepinizi affetsin de, bu ve başı olan namazı, arkasından da zikrullahın devamını nasip etsin cümle bir de. Onun için, şerr hayrunnaf, hudut boylarına dövüşmek, o kırk yılda doluyor işte. Herkese nasip oluyor mu? Aşkiden öyleymiş ama şimdi biz devlet maharap edecekler. O zaman gideceğiz, onu da gençleri toplar, etlerleri almasın orada. Burada diyor, hatta-i hül mert. ölünceye kadar diyor. E bizi götürmezler ki. Ne yaparsın orada bizim? Oraya genç lazım. Öyleyse biz ne yapacağız? Aa, biz de Allah-u Teala, bu içimizdeki nefisle muharif ettik. Senin dediğini yapmayacaksın. Gece kalkacağım, namaz kılacağım, Gece kalkacağım, oruç tutacağım. Gece kalkacağım, Kur'an okuyacağım. Gece kalkacağım, herkes uyurken Allah Allah diyeceğim. Efendim, e o gece herkes uyurken Allah demesi kolay mı? Ne kadar ne güzel şey var. Cenab-ı görüyor mu? allah Teala görüyor mu? Görürdü ya, gece herkes uyurken kulu takmış, abdestini almış, fecretine oturmuş Oturmuş namazgahına, namazını kılıyor. E herkes oluyor, ki. sen de yatsın yatağında, yok vakt ibadetle. Allah onu görüyor ve biliyor. Bildiği için de ona işsahlar yapıyor, bak ne iyi bulunur benim. Suatını bıraktı, efendim şimdi ibadetleri yönelmiş. Ben ne? Tıddarı ediyor, yalvarıyor. Hedefte verecek istediklerini. <gülüyor> ah, ah, Allah hayırlı kullarına arasın cümlemizi kabul etsin de. Ha, uzunca ki... Yemek <gülüyor> yiyen insan... ...en evvel, en büyük şer... ...Allah'ın zikrinden mahrum kalır diyor. Zir, Allah Allah Allah diyor sana. değil, o değil. Oo, kolay vurun, herkes diyor Allah Allah. Asıl içeriden diyeceksiniz. İç diyecek, iç inanç onun için eshab-ı kiram nu duva, -i -i ne mektere gittiler ne medreseye gittiler ne efendim o zaman üniversite var ne bir şey var ne orta mektap var, var ne bir şey var Zaten peygamber ne diyorsa onu dinliyor ona kulak veriyor onu ezberliyor onu da haber ediyor işi bu bir yüzü bundan ibaret. ama kadının gözü aç Kaldın yarısı aç yani. Arada bir bulursa iyi bir şey. Ama düşmana saldırış zamanı geliyor, hepsi birer aslan kesiliyor. Hepsi birer aslan kesiliyor. Kaldım açtık ben gidemem demiyor. Bizim öyle bir gün aşağı saldırır, hep bir e Sonra muvaffakiyet de oluyor. Etrafındaki düşmanlar İngiliz'den, Amerika'dan, Rusya'dan daha bekar o gün. Daha kuvvetli dernitler yani. Mesela, o çıplıcık adam, karnını aç adam... ...galebet alıyor onlara. ne ediyorsun lan böyle? Öteki top, Öteki tok, o aç. Aç, çola, kalebet alıyor. Allah'ın hikmeti. Allah'a şıklarımıza affet et. <gülüyor> nas? demek ki fi <gülüyor> sebi'lillâh. Hepsi fi sebi'lillâh, hepsi Allah için. Gece kalkıp namaz kılmak, fiyse billah! Gece kalkıp Kur'an okumak, fiyse billah! Namaz kıl, oruç tut, ne yaparsan yap, bunların hepsi fiyse. Yani hep Allah için şey oluyor. Ölülse, ölünceye kadar da bunun devamı şart. Muharibeli ölürsen ölünceye kadar olmak ki, üç gün olur, beş gün olur, su. Mesela sürdüğü Yahudi, bir had yaptı, bir haftanın içinde bitti. E, o kadar. Sürdüğüse bir had yaptı işte, bir hafta sürdüğünü söyleyelim, bitti. Ondan sonra, e, ondan sonra, uyuyacağız mı? Demek ki, ölünceye kadar nefsiyle mücadele, şart! Canım ben artık mücadele edileceğim yok, yaşlandım, başlandım da, bana şeytanın da pek zararı olmaz artık! Yok, öyle şey yok! Ölünceye kadar, kılıncıyı elinden bırakacağız! O da zikrullah! Şimdi bir de Naz'ın şerlesini anlatıyor Cenab-ı Peygamber. Nezülen bir adam ki, fa ci Fatih edin, günahkar edin, yani, isyankar. Edepsizlik, içki içiyor, kumar oynuyor, adam öldürüyor. Efendim, hırsızlık yapıyor. da adı, facih. <gülüyor> Celiyyen. Hüretli. Hüretli. Yekra'u kitaballah. Okumasını da biliyor musun? Öğrenmiş de okumasını da öğrenmiş. Yekra'u kitaballah. Allah'ın kitabını okuyor yani. Allah belada düşünmesi yani. yani. Allah muhafaza etsin. Hepimizi hüseyin muhafaza etsin. Ölünce son nefeste de hüsnaatı nefesini yiyoruz ya. Bak, yak o kitabı Allah. Allah'ın kitabını okuyor ya. Allah'ın kitabını okuyan adam bu güneş şeyi bilirdin. Demek ki şeytan, en son her şeyleri yaptırıyor. Öyleyse kılıncıyı elinden bırakma. Şeytan senin peşinde. Nefis seninle beraber Mekke'ye git. Mekke sizin peşinde. Medine'ye git, Medine'li dizisinde bırakmaz seni! Hani Mekke'ye giderim de, giderim de kurtulurum, yok öyle şey. Medine'ye giderim de kurtulurum, yok öyle şey. Ya Resulullah'ın has ümmeti olursan, onun dizisyonu yaparsan o zaman kurtulursun. abi, يَرْعَذ۪ي اِلٰى شَئِمْنَ Yani okuduğu kitabın mucibiyle amel etmiş. Okuyor ama okuduğu kitabın mucibiyle amel etmiş. Faizciler de bunun içerisinde. Diğer günahkarlar da bu içerisinde. <gülüyor> Allah hepimiz ahretsin. Kendisi kartı tamamen daha ne sanatsın. Şey güvenç, güvenç, yok. Ben artık hem yaşlandım hem başlandım. Yani artık kötülük de benden olmaz, tablo olmaz ya. Yapmam da öyle şeyler ama. Yok güvenme kendini. Nefes şeytan adamı doksanda da yener yüzde de yener. O zaman yenisi daha kolay zaten etiyazları. Onun için zikrullah'tan gafil olma veya metaforik. Ena uhdiru cun li teye sürülmüş ta'a, Allah muhillu tele anallahu tele anallahu'l muhill mel Şimdi İslam'da evlenme var. Evlenmede bir de boşanma da var. İslam'da huruc var şimdi. ne yapalım? Sen seni bırakayım sen de git. Allah sana da başka bir kısmak ben senden geçirmeyeceğim. De ayrı olacaksın talak diyorlar Ama bunda üç tane zinebaktı da şey yemiş, üç e, hak vermiş. E boşarsın ama vardır, çocuk vardır, tutuncuya düşersin, başkasını aldık yine bu olduk. Yine onu alayım da hiç olmazsa çılgınla üçüncü de baksın dersin. Onu tekrar alabilirsin. Bir daha kızarsın, mızarsın, bir daha boşarsın. Yine bir sıkıntı olur, bir şey olur. Kısmanlık gelir oraya. Ha, gel yine barışalım dersin, yine alırsın eve. İki defa aldık. Üçüncüsü de yine durduk, yine boğduk. Artık bir daha alma yok. Bitti ya. Selahiyeti bitti, Üçten sonra alamayacağız. Ama yine istiyoruz ki bir barışalım ya. Bu çocuklar var, başka türlü de olmayacak, barışalım. E, çare yok, bitti. Ama buna bir kolaylık arayalım bakalım. Çünkü o evlenecek, bu evlendiği adam boşayacak, ondan sonra alabilirsin. O ya başka kocayı varmadıkça, alamazsın artık. Öyleyse, senin birisine biz verelim de, pazarlık mı? Yarın da boşasın seni. Şey olsun, Hüküm yerine gelsin, yine evlenelim. Hele Allah. Allah onları Böyle hileli işlerini. Hile bu, hileli işlerim. Hepsi böyle. Hangi işle böyle hile yapardın? Allah'ın lanetine müstahak oluyor. Onun için bitti mi bitti, al. Vaktiyle yapmayız. Yaptım bir kere, Allah'tan başlasın. Tükürdüğünü, tükürdüğün tükürdüğünü tükür bir daha geri alma derler. Boşalım, gitti artık. Başkasına, başkasına gitti. Ama gözün var. Gözüm varsa yapmayız bu işi. Allah Allah. Ele uhbülüm <gülüyor> an il ejdet kim cennet gardedik. Ben z de haber vereyim mi? Joma kimdir? Joma. El ejdet Allah. El ejdet Allah. El, Allah. El Allah. En joma Allah. En joma Allah. Bak dün 4 milyon diyorlar, 5 milyon diyor bugün insanlar. Kimiz o kadar da mahluk varsa, bir ne kadar mahluk varsa. Bunların hepsinin rızgını veren Allah! Bana itaat etme diye kimseye rızgını vermezlik etmiyor mu? Bir amaç, böyle yani yok! Yavarlı! Fakat sakın ha seni mı? yavırın rahatlığı, yavırın yaşayışı, yavırın hünerleri! Seni mı? Aldatma. Bizi aldatmasın yani! Niçin? Onları! Hayat et dünyası! Çok sağ! Bugün var, yarın yokuşuyorlar! Bugün burada yaşar ama yarın yedi cehennem. Yarın yedi cehennem. o tayyada uçuyormuş! zelal yapıyormuş, ne gelin yaparsın? Yerin geri gelin. Onun için bunlara hiç özenme de Allah bize küftü bir iman, sağlam bir imanla ve yaşlıktan kısa versin. Onun için en coğomerat Allah. Söylesi sen de coğomerat ol. Sıfatullah. O Allah'ın sıfatından bir sıfatı bize olacak mı? Bizim de coğomerat oluşumuz Allah-u Teala'nın hoşuna gider. Onun için ve en ecvet. Ondan sonra en coğomerat yine benim diyor. cenab Peygamber Efendimiz. Öyle verdiği vakitte Böyle israpsız verirdi yani, israpsız görevli. Hatta bir muharebe zamanında, muharebe bitmiş, dönmüşler. Bir yerde istirahat, istirahatı çıkmışlar, ağaçlık bir. Cenab-ı Peygamber, peygamber dolıncını atmış ağaca. Oraya o da uzanmış, herkes birer ağacın dibine doğulmuşlar. Bir düşman, bir düşman, gözlüyormuş Peygamber sallallahu anh diye yalnız kalsa da. Hakimden gelsem gidiler de. Fırsat bulmuş, hemen... Şu uncu kapmış şeyden, ağaçtan, dikilmiş peygamberimizin başına. Şöyle bakalım demişsin, şimdi seni kim kurtaracak benim elimden? Yine peygamber de Allah. Bu Allah demişsin, ona öyle bir koltuğu gelmiş ki, elinden kılmış düşmüş. Bir <gülüyor> şey peygamber almış kılmış eline. Şöyle bakalım şimdi seni kim kurtaracak benim elimdenmiş. O da iman ısrar <gülüyor> etmişti. Yine peygamber bir sürü koyun vermişti. Sürü denemdi. Yani. Bir sürü koyun vermiş. Gitmiş memlekimiz demiş ben öyle bir zat buldum ki, bak bana sürü geldi demiş koşun, koşun İslam buldum demiş. Cömertliğim, cömertlik insanları çok iyidir. Varlıkları yet, ki Allah da sana ona mukabil daha çok verir. En aşağı biri on veriyor ya. Yani imanımız çok zayıf, imanımız çok zayıf yani. Kendi kendimize kendi kendimiz me meydan veririz Biri on vereceğini Bildiğimiz halde veremiyoruz. 10 lira verirsen 100 lira verirsin, 100 lira verirsen bin verirsin, bin verirsen 10 bin verir. En az, en azrafiyan. 100 bin'e 100 bin, 200 bin, e Allah Allah. Ee, Ecdüveli bir Adam. Ben Adam en cömertiyi. Ve badi. Benden sonra cömert kim o biliyor musun? Benden sonra cömert bak tıpkı bir adam ki. Ejülin bir adam. Alüne Ay ne ilmen, bir ilmi öğrencidir, öğrenmeli yani, ilmi öğrenmeli. Din ilmi bu. Ya, mühendislik başka, doktorluk başka, kimyakarlık başka, çeşitli ilmler var ya, bunlar başka. Bunlar dünyaya ait, onları öğren başka. Ama senin burada öğrencinin ilmi değil. Fenişere ilmi bu, ilminizi neşiriyor. Mütemadendi canım. Ne söyleyeyim ben, bu ağzımda kıslağımda kaldı, yani söyleyse de hiç yardım eden yok bana, yok böyle Allah için söylemişim. Allah için söylemişim. Şimdi bizim en büyük terlikimiz, şimdi yaş 60, 60, altmış yaş oldu mu? Teksati çıkarıyorlar ya. Eh, ben kaldı kaldı, ondan teksati maaşıza veriyorlar. Eh, kişi de otur, Allah da otur. O, yok. Ölün diye ver, vazifende, ilmini neşredeceksin. İlim, e, vazifede olmazsa ilmi neşedemezsin ki, vazifeden ayrıldın mı? İlk iletimi kenara. Olmaz. İlmini neşedemezsin. Herkese ilmi duyurmak lazım. Onun için Müslümanın ilk vazifesi, herkes hoca olacak yani. Eshab-ı kiram nasıl hepsi hocaydı? Eshab-ı kiram hepsi hocaydı. Neden? Peygamber'e, sallallahu aleyhi ve sellemlerin dinlediklerini belliyorlar, bu bellediklerini belletiyorlar başkalarına. Öğretiyorlar, Ne söylese ilim? ...az zamanda şarkı ile kalp adı sana yayıldı gittin. Bu ilimin yayılması, ashab sayesinde... ...ne kalemleri vardı duvarları, ne kağıtları vardı, kalem kağıt bulmak mesele yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Şam'a vali olmuş birisi de... ...o cami emebiye diyorlar, orada bir cami var, kimse o bu zaman... ...buranın valisi, demiş bunu cami yapacağız, senin evide Yahudiymiş komşum... ...senin evine de demiş, ver bakalım, camiye katalım. Yavruyu göyememiş evine, gitmiş Hazreti Ömer'e, şikayete. Hazreti Ömer bir kemik parçası almış oradan da, kemik parçasının üzerine nasıl yazdı, yazdı, yazmış o valiye ki, bu adama en nefis bir Bak, ya haklı bir şey. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer <gülüyor> kemik parçası da, Kürdu'ymış e şey ama. Evlerde belki bulunur da, Kürdu olduğu için, kağıt aramaya düzülür. Basit tarafından işi halletmek. Huuu, şimdi daireler kapandı. Sürekli hayat yok, şu yok, bu yok, yok. Yani Oradaki birecen cevabını vermiş. Aa, onun için asıl cömert benden sonra, asıl cömert ilmi öğrenip neşedenler. İlmi öğren neşe. Mühendis olacaksın faydan sana. Ölünce kadar faydası var. sana. Öldükten sonra bitti. Doktor olacaksın. Ölünce kadar sana faydası var. Öldükten sonra yangın. Ne olursa o. Ol. Ama ilim dünyada da faydası var sana. Öldükten sonra. Bir tane hem en büyük haydi zaten o Onun için... ...altıl şey... vallahi hayrun ve ebgâh. Vel âsırtı hayrun ve ebgâh. Hayırlı olan ahiret, bakı olan âsırt. Onun için bütün gayretler o ahireti kazanmakta. O kazanmak için de iman bir imanın muhafızlığı için mücadele. İman güzel görünür. Herkes ister onu kapsın. Çok güzel bir ceva cevahir o. Bu cevahiri evvela şeytan istiyor kapsın. Arkasından ne birisi istiyor kapsın? Arkasından insan düşmanları istiyor kapsın. ...kaptırmamak kim? uğraşacağız. Uğraşacağız. Ne zaman ne kadar? Önüyeceğiz. Şimdi bir tane iftah kalmış. Ela uhbirkum dinası ve ahladu aleyküm engeyi. Benim yanımda en korkulu bir şey var. Bunu size haber vereyim mi? Çok korkuyorum bunlardan. Ben. Benim yanımda... Sizin için korktuğun bir şey var. Çok korkuyorum lan. Ahlak falan. Neden? Niye alması? Şeykül Hafid. Şeyk Hafidem. Biz bir şey. Nedir o? Riyakarlık. Riyakarlık. Biz bu riyakarı daha öğrenemedik. Şey en kolayı. İçim acı geldi mi? Canım acılmadı. Muazzam et ederler, ederler. E sen evvelki ne dedin? Evvelki <gülüyor> ne dedin? İşte bu riyakalı gösterir. Burada bende Müslüman bey kendi boyunu gösteriyor. biz de aldanıyor. En korkun bu diyor Cenab-ı En korkun şey. Neymiş? En yekû ya